ondan sonra böyle bir öğretici görmüş değilim. Ve biliyorsunuz daha önceki derslerimizde Ali Sattresem yerine göre kızıyor bazı şahslara. Yerine göre de çok yumuşak bir şekilde hareket ediyor. Örneğin şu arabaya yaptığı gibi ve daha önceden de yine onun ashabından ve devamlı meclislerine katılıp da Altın yüzüğü elinden çıkarmayıp altın haram erkeklere haram olduktan sonra yine de elindeydi yani parmağındaydı. Ve o haramlığı ilan ettikten sonra aleyhissalatü vesselam minberin üzerinde bir baktı ki bu ashabından birisinin elinde hala altın yüzük duruyor. Orada ona hiçbir söylemeden böyle şiddetli bir şekilde gitti ve o yüzüğü elinden çıkarak yere attı.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 Ibadet, dediğin, bu ibadet esnasında dünya konuşması caiz Resulüm, ben hier in de buurt. Ik ben hier in de buurt. Ik ben hier in de buurt. in de buurt. Ik ben hier in de buurt. Ik ben hier in de Ik ben hier in de ben Ik ben hier İşte kızarım, şu olurum, bu olurum ve diyor bir baktım ki diyor, cariye diyor, koyunlardan birisini kaybetti diyor. O an için galene gelerek ona bir tokat çektim diyor, ama pişman oldum. Acaba ben bu tokatı çektiğimden dolayı ne yapsam da Allah Celle Celal'u beni af eder. Onu azat mı edeyim, ne yapayım? Ali sattu sünem ona dedi ki, onu çağır dedi. Çağırdı dedi ki. जारीy. Benk. Allah nerede dedi? Parmağıyla dedi ki Allah gökte. Ben kimim dedi? Sen de bir Allah'ın resulüsün dedi. Dedi ki Ali Sattü'l-selam Muaviye ibnül Hakem es-Sulami'ye onu azad et Zira o mümindir. Ve Ali Sattü'l-selam'ın o davranışı o davranışı hem oradaki kötülüğü güzel bir şekilde anlatmaya çalıştı. Çünkü namaz esnasında konuşmak bir, bir kötülüktür. Ey münkerdir. Ve buradaki iyiliği emredip kötülükten sakındırmak davetçi şahslara karşı nasıl davranacağını bilmesi gerekiyor. Yerinden yerine veyahut da başkalarına başkalarından daha başkalarına göre bambaşka davranması gerekiyor. Babanın da kendi evinde çocuklarına karşı nasıl davranacağını bilmeli. Öğretmen kendi okulunda öğrencilerine karşı nasıl davranacağını ne yap bilmeli. Bir patron işçilerine karşı örneğin bir öğrenci öğrenciler arasında nahoş bir şey yaptıysa ve o öğrenciyi de tanıyor, biliyor. Öğrenciler arasında bu münkeri veyahutta sert bir çıkış yaparsa ondan da nefret edeceğini, tamam mı? Veyahutta kaş yapayım derken gözü çıkarmak olacak bir hadise gibi olacağını tahmin ediyorsa orada ne yapmayacak? Hiç orada müdahale etmeyecek. Niçin? Çünkü orada hem başka er, öğrencilerin de ondan nefret edecek hem de o çocuğu da kaybedecek. Veyahut da bir babanın çocuklarına annelerin yanında misafirlerin yanında veyahut da bir küçüğünün büyük abesinin veyahut ablasının yanında veyahut da ablanın küçük çocukların yanında ona karşı nasıl davranılması gerektiğini, baba bu konuda çok dikkat etmeli. Öğretmen yine bu konuda çok dikkat etmeli. Patron bu konuda yine çok dikkat etmeli. Başkan, başbakan, cumhurbaşkanı, ölülü emir, tamam mı? <gülüyor> Şahıslara nasıl davranılacağını kişi çok iyi bilmeli. Ve özellikle davetçi. İyiliği emredip kötülükten sakındırırken, bu iyiliği emredip kötülükten sakındırma, zamanını, vaktini ve nasıl yapacağını çok iyi kestirmeli. Niçin? Çünkü bunun ahlakını biliyor, davranışlarını biliyor. O zaman aksi bir söz veya aksi bir hareket olursa, o zaman o kişinin o kişiye, o davetçiye karşı bir nefret doğabilir. O nefret de oluşursa, o nefretten dolayı veya o kötü hareketten dolayı o Davetçinin davet ettiği kişi veya otak kişiler devamı aralarında ne kalacak bir mesafe kalacak ve bu uzak mesafenin hem davetçinin hem de davet edilen kişinin yararına değil bir akiz zararındadır. Onun için babalar, öğretmenler, hocalar, tam <gülüyor> idareciler, şahıslara karşı nasıl davranacaklarını Yerine ve zamanına göre ne yapması gerekiyor? Kestirmesi gerekiyor. Bu da ahlakın en üst derecesidir bu.